Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Uثمان Ulgar Özeski. Günaydın. Arada bir görünen güneş hepimizi heyecanlandırsa da hala kışı yaşıyoruz. Hem de çok kurak bir kış. Gerçi yazlık yerleri hatırlamak için yazın yaklaşmasına gerek yok. Bugünün ilk kampanya haberi bizi Bodrum'a mavi pencereli beyaz evlerin diyarına götürüyor. Ayhan Küçük tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Bodrum Belediyesi. Talebi ise başlığı gayet güzel açıklıyor. Bodrum'daki beyaz evleri mavi kapıları begonvilleri geri verin. Bodrum'un dokusu bozuldu, sarı ve siyah evler yapılmaya başlandı, belediyeler buna izin vermesin. Şiir gibi hazırladığı kampanya metniyle sözü Ayhan Bey'e bırakalım en iyisi. Hangimiz sevmeyiz ki Bodrum'u diyor ve sesleniyor. Sakin, masmavi denizi, eşsiz manzarası ve tabii hayranlıkla tek tek iç geçirdiğimiz evleri. Beyaz evlerin, mavi kapıların görsel şenliği bir yana aslında hepsinin çok mantıklı birer sebebi var. Beyaz renk o sıcak havalarda evin daha serin olmasını sağlıyor. Hatta Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre eğer tüm evlerin çatıları beyaza boyanırsa Dünyadaki ısı artışı azalıyor ve dünyaya bir katkısı da bulunuyor. Mavi kapılarsa tamamen akrepler için. Akrep mavi rengi ateş olarak algıladığı için evlere giremiyor. Dışarıdan da bu kadar güzel gözüken bu evlerin sırrı işte burada yatıyor. Bodrum evleri üç tipi ayrılıyor. Musandıralı, kule tipi ve sakız tipi. Biz en çok sakız tipi evlere rastlıyoruz. Onun kökeni de tabii çok eskilere M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Bodrum'u uzaktan izlerken bu detayların hiçbirini düşünmesek de zamanında burada yaşayan ve bu kültürü topraklarımıza taşıyanlar düşünmüş. Asıl şaşırtıcı olansa kökeni Brezilya'ya dayanan begonviller. Evet onlar çok arsız, onlar çok muhteşem. Bizdeki adı ise gelin çiçeği. Belki de o eşsiz beyaz bodrum evlerinin aşağı doğru süzdürken bir gelini andırdıkları için olsa gerek gelin çiçeği diye koymuşlar ismini kim bilir. Burada Halikarnas balıkçısının bir anekdodunu anlatan Ayhan Bey ile belediyelerin ev inşaatlarına izin verirken kentin dokusunu göz önünde bulundurmalarını istiyor. Sırada yine anlatısıyla öne çıkan bir kampanya var bu kez İstanbul'dan gezi parkından geliyor. Murat Çobanoğlu tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi gezi parkına Surp Hagop Ermeni mezarlığı anıtı dikilmesi. Murat diyor ki öncelikle buranın neden mezarlık olduğunu açıklamış kendisi Vanlı Margos Natanya'nın aktardığına göre birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Buda'yı almasına sinirlenen Almanlar bir suikast düzenlemek isterler. Onu öldürmenin en kolay yolu da yemeklerinden geçer. Yemeklerini de kontrol eden Manuk, Karaseferyan adında bir Ermeni çeşnici başıdır. Çeşnici başına denir ki sen de Hristiyansın biz de. Bu adam önümüzden çekilirse Ermenilerin de yararını olur bizim de. Karaseferyan da bu teklifi Kanuni Sultan Süleyman'a haber verir ve onun hayatını kurtarır. Bunun üzerine Sultan da der ki ne istersin benden bunun karşılığında? Karaseferyan'ı sorunca kendisi bu şekilde Karaseferyan da efendim kendi adıma hiçbir şey istemem. Bizim cemaatimiz buraya getirdi, lakin bir mezar alanımız bile yok. Uygun görürseniz bir mezar yeri talep ederiz. Kanuni bunun üzerine Pangaltı'dan Elmadağ'a kadar uzanan geniş bir araziyi Ermeni cemanetine mezar olarak vakfeder ve Böyle diyor Murat, kısaca tayini anlatıyor mezarlığın. Türkçede bir söz vardır, ölürsem rahat edeceğim diye ekalliyet için ölürken bile rahat etmek yoktur bu topraklarda. Mezar yerleri tahrif edilir, imara açılır, mezar taşlarının mermerleri evlere yapı malzemesi olur. Oysa hepimiz toprak olacağız bu evrende. Bugün ekalliyetin mezarlarının gaspına göz yuman Yarında senin mezarlarının yok olmasına sebep olabilecektir. Madem ki zamanın şartlarına yenik düşerken buralardaki ruhları huzursuz ettik, en azından onlar biraz olsun huzur bulması için buraya bir anıt dikelim.'' diyerek talebini dile getiriyor Murat. Sırada güneyden tarih dolu bir kampanya haberi var. Bu konuda başlatılmış tam 3 imza kampanyası var. Bakalım 3 elden yürütülen bu kampanyaya ne kadar çok kişiye ulaşabilecek ve talebine ulaşabilecek mi? Kampanyanın konusu Antalya'daki Faselis Antik Kenti'nde yapılması planlanan 5 yıldızlı otel. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi projenin iptal edilmesi. Kampanya sahiplerinden Deniz Yetiş diyor ki, Beydağları Dağları Olimpos Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan Dream of Facilis adı verilen 5 yıldızlı otel arazisinin bir bölümü birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca "çet gerekli değildir kararı verilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün ve yapımına onay verdiği otel projesi derhal durdurulmalıdır. Bu bir kültür katliamıdır diyerek talebini dile getiriyor. Diğer kampanya sahibi Melike Vergilli ise... Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince bu kez gözünü Faselis'e dikti. Antik kentte 180 dönümlük arazide 208 oda, 6 tenis kortu ve 3 yüzme havuzda otel inşa edecek. En önemlisi bu bir parselin bir kısmı birinci derecede sit alanı içerisinde olacak. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26 Aralık 2013'te "çet gerekli değildir kararı verdi ve tepkilere neden oldu. Doğana ve tarihine sahip çık diyerek çet kararına dikkat çekiyor ve talebine dile getiriyor. Uzun süredir HES'lerle mücadele eden güney sahillerimiz otellere karşı bu mücadeleyle devam ediyor. Gelelim Konya'ya. Bir hayvan hakları kampanyası haberi var. Zeynep Gülder Çaypınar tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'ne başlattan kampanyanın talebi çöp kutularının yanına sokak hayvanlar için yemek kapları konması. Zeynep diyor ki Konya çapında çöp kutuları düzenleniyor. Üstten kapaklı ve kuyu gibi Büyü düzeni olan bu çöp kutuları sokak hayvanlarının son yaşam alanında elinden almakta. Çöp kutularının yanına sabit olacak konacak yemek kapları evlerde artan yemeklerin de değerlendirilmesini sağlayabilir. Ayrıca belediyeler de bunlara kedi ve köpek mamaları koyarsa sorun kökten çözülebilir. Yardımlarınızı bekliyoruz diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org'da her gün açılmaya devam ediyor. Tarih, doğayı doya doya yaşayabileceğimiz bir dünya için siz de burada harekete geçebilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.